Bismillahirrahmanirrahim. Feseya'lemul lezîne zalemû eyye munkalebin yankalibûn. Sadakallâhu'l-azîm. Şuhara Suresi 227. ayette Cenab-ı Hak o zalimler, zulmedenler nasıl bir devrimle devrileceklerini yakında bilecekler buyuruyor. Evet. Konumuz geçen hafta e, e, meydana gelen o terör olayıyla cami baskınlarıyla ilgili terörün ve batının ne olduğu konusunda inşallah bildiğimiz bazı hususları hatırlatmaya belki bazı hususları da Kur'an ışığında değerlendirmeye çalışacağız. Bir zamanlar Londra'da 8 yaşlarında bir çocuk, annesiyle beraber caddede yürürlerken kalabalık bir caddede, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi bir köpek, kaldırımda yürüyen o kız çocuğuna saldırıyor. Kız yere düşüyor, köpek ısırmaya çalışıyor, kalabalık toplanıyor, kimi fotoğraf makinesine sarılıyor, kimi acil yardımı çağırıyor, kimi gazetelere haber veriyor. Pasif şekilde seyreden kalabalığın içinden bir genç hemen atılıyor, köpekle boğuşuyor, köpeğin saldırılarına cesaretle karşı koyuyor ve nihayet köpeği etkisiz hale getiriyor ve çocuğu kurtarıyor derken kalabalığın içinden bir gazeteci çıkıyor o gence yaklaşıyor kendini tanıtıyor ben filan meşhur gazetenin muhabiriyim seninle röportaj yapmak istiyorum yarınki gazetenin baş manşeti de şimdiden belli Londra'nın genç kahramanı İsmini öğrenebilir miyim diyor o köpekten çocuğu kurtaran genç cevap veriyor. Ben kahramanlık yapmadım, görevimi yaptım. İsmim de önemli değil. Bir Müslüman değin yeterli. Ha siz bir Müslüman mısınız diyor gazeteci. Genç evet ben Müslümanım diye cevap veriyor. Gazeteci ismini sorduktan sonra röportaj yapmaktan vazgeçiyor. Ve ertesi gün gazete şöyle bir manşetle çıkıyor. Londra'nın göbeğinde bir terör saldırısı. Orta Doğu asıllı İngiliz bir Müslüman caddenin ortasında bir köpeğe saldırdı. Güzelim köpeği hunharca yaraladı. Evet. Aynı olayı bakış tarzıyla e, inancın yönlendirdiği e, tavırla çok tersine okumak mümkün. Amerika, Amerika yöneticileri ve onlara bağlı çok ama çok özgür Amerika basını bugüne kadar en büyük terör katliamı gerçekleştiren Yeni Zelanda canavarına terörist diyemediler. Sürpriz değil. Onlar o kadar objektif o kadar adildir ki vah, vahşeti işleyen kendilerinden ise terörist değildir. O zaman Hatta yakışıklı delikanlı, cici çocuk gibi sıfatlarla ifade ederler. Veya üç maymun rolü oynarlar. Görmeyen, duymayan, işitmeyen. Müslüman biri olsa katlam yapmasına gerek yok. Birisine haklı dahi olsa bir tokat atmış durumda görseler yeter. Hiç çekinmeden işte büyük terör, dünya tehlikede, Müslüman teröristler huzur bırakmadı gibi sözler bütün dünya kamuoyuna yayılır. Terörist kavramı kimsenin kendisiyle ve oluşturduğu hayat görüşüyle ilgisi olduğunu kabul etmediği, ötekileştirdiklerini suçlamak için kullandığı, başkasına ait bir sıfat olarak hep piyasada dolaşır. İşte direkt olarak cuma namazı kılan Müslüman cemaati hedefleyip, Iki, cema i̇ki cami cemaatini otomatik silahlarla tarayıp suçsuz halkı öldüren kimselere, terörist diyemeyen kimselerden insanlar nasıl adil kararlar ve uygulamalar bekleyebilir? Bu ülkeler nasıl dost ve müttefik kabul edilebilir? Evet, kimseye silah doğrultmamış, ilimle, davetle uğraşan nice Müslümansa, batıya ve batı güdümüne girmiş Müslümanları yöneten tağutlara göre rahatlıkla terörist ilan edilebilir. Cihadı emrettiği için e, Müslümanlara terörist, İslam'a terör dini diyebilen insanlar, batıllar aslında bu e, Yeni Zelanda'daki gibi terörleri kendi hurafelerin e, yoğunlaştığı, batıl bir sürü beşeri sözlerin girdiği, tahrif edilmiş kitaplarından etkilenmektedirler. Söz gelimi kitap Mukaddes'te mülklerini alacağınız milletlerin yüksek dağlar üzerinde, tepeler üzerinde ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz denilmektedir. Kitab-ı Mukaddes'te tesniye bölümünde. Kitab-ı Mukaddes'te yine yakalananın bedeni delik deşik edilecek, ele geçen kılıçtan geçirilecek, yavruları gözleri önünde parçalanacak, evleri yağmalanacak, kadınlarının ırzına geçilecek, oklarıyla gençleri parçalayacak, bebeklere acımayacak, çocukları esirgemeyecekler diye kendilerine talimat verilmiş kabul ederler. Ve dolayısıyla Allah'ın bu konuda kendilerini görevlendirdiği biçimde e, her türlü fesadı yapmaktan e, zevk alırlar. E, mesela yine Kitab-ı Mukaddes'ten bir cümle Ve Allah'ın Rabbin sana teslim edeceği bütün kavimleri bitireceksin. Gözün onlara acımayacak. E, Allah'ın onları senin önünde ele verecek ve onları helak edinceye kadar büyük kırgın, kırmayla kıracak. Onların krallarını senin eline verecek. Atlarını göklerin altında yok edeceksin. Sen onları yok edinceye kadar kimse senin önünde duramayacak. Ve <gülüyor> İsraillilere özellikle İbranilerin Allah'ı Rab olarak vurgulanır. Allah'ı bile kendi tekerlerine alırlar. İşte şimdi bildim ki bütün dünyada Allah yoktur. Ancak İsrail'de vardır. Bütün İsrail soyu Rab tarafından aklanacak. Onunla övünecek. Yine bu Kitab-ı Mukaddes'in birinci bölümü Ahdi Atik'ten alınma ifadeler. ikinci bölümünde de yani İncil'ler diye bildiğimiz Kitab-ı Mukaddes'in ikinci bölümünde de benzer durumlar vardır. Mesela onlardan bir tanesi Yahudi olmayan başka ırklar köpektir denilir. Matta İncil'inde. Ee, dolayısıyla aslında dinler arası veya e, İslam'ın dışındaki her türlü batıl ideolojilerle İslam arası bir mücadelenin adı konulmamış e, sözle ve tavırlarla uygulanmasını görüyoruz. Günümüzde silahlarla mücadele edilirken belki silahlardan daha etkili şekilde kelimelerle, kavramlarla mücadele ediliyor. İşte terörle mücadele edilmekle birlikte aynı zamanda terör ifadesiyle terörist damgasıyla da bu savaş, bu mücadele alabildiğine sürebiliyor. İnsanlarda adalet kavramı tümüyle yok olmuş. Az önce Londra'daki e, çocuğun kurtulma meselesinde olduğu gibi e, hep e, Amerika filmleriyle yetişiyor bütün dünya insanları. Filmlerde bol bol öldürme durumları olur. E, öldürülen kimseye göre değil, öldüren kimseye göre kişiler tavır almaya mecbur tutulur. Aynı e, biçimde e, ölenlerin içerisinde eğer öldüren filmin başrol oyuncusuysa jönü ise e, aferin denilir o öldürmelere. E, ama kötü adam öldürdü o zaman e, izleyicilerden tepki beklenir ve tepki oluşması için her türlü imkan kullanılır. Film bu şekilde kurgulanır. İzleyenlere bazı cinayetleri alkışlamak, bazılarını lanetlemek rolü düşer. Seyirci buna hem alıştırılır, hem de şartlandırılır. Tabii sinemada, filmlerde bu roller günlük hayata da yansır. Dolayısıyla filmlerden Önemli kabul edilen kişiler öldürünce alkışlanılır. Ee, ama e, kötü adam rolünde olan e, benzer durum yapmış olsa o e, her yönüyle terörist ve suçlu kabul edilir. Ve e, bazı Müslümanların da reaksiyoner tavırları söz konusudur. E, yer yer 11 Eylül saldırılarını işte Danimarka'daki karikatür olaylarını protesto edenleri. Onu da biraz şöyle izah etmek lazım. Kediyi köşeye sıkıştıran, ona veya yavrusuna can güvenliğini çok gören kimseye bir şey demeyeceksiniz. Kedinin kendisini ya da yavrusunu korumak için tek alternatifi olan aslanlaşıp kurtulma mücadelesine terör diyecek ve ona terörist muamelesi yaparak, cezalandıracaksınız. Bu ne kadar adalet ölçüleriyle bağdaşır. Olayı empatiyle değerlendirip kedi gözüyle olaya bakmayı belki beceremeyiz, düşünemeyiz ama objektif olmak, kendi hakkımız kadar muhataplarımızın da hakkını yüce bilmek erdemi olmadan insanlığın ne oranda adaleti koruyabileceği ve huzuru yakalayabileceği tartışılır. Kendileri fesatçı olan, yani günümüz tabiriyle terörist birer zalim olan Firavun ve yandaşları kendilerini ıslahatçı görüyorlar. Toplumu ıslah etmek isteyen Musa aleyhisselamı ise fesatçı, yani terörist ilan ediyorlardı. Kur'an'dan bunları görüyoruz rahatlıkla. Ve Firavun'un emrindeki derin devlet yetkilileri Firavun'a şöyle baskı yapıyorlardı. Musa'yı ve ona inanan milletini seni ve tanrılarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk yani terör yapsınlar diye bırakacak mısın? Araf suresi 127. Firavun da bu soruya şöyle cevap vermişti. Bana izin verin de Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvara dursun. Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya Yeryüzünde fesat çıkaracağından, yani bugünkü tabirle terör uygulayacağından korkuyorum demişti. Mü'min suresi 26. ayet. Sevgili kardeşler, Yeni Zelanda terörü elli Müslümanın canına mal oldu. Peki ya devlet terörlerinin bugüne kadar can aldığı Müslüman ve insan sayısı? Birey ve gruplar terörist kabul edilirken devletler çoğunlukla bu tanımın dışında tutulur. Halkın zalim devlete karşı tavrı terördür de devletin kendi halkına her türlü zulmü reva görmesi veya başka ülkelerdeki halkları toplu kıyımlara uğratması terör kabul edilmez. Suriye i, muhalefetteki savaşan veya savaşmayan ama devletin yanında yer almayan bütün halkı terörist ilan ediyor. Çok rahat onları bombadan, silahlardan, kırmalardan geçiriyor. Bütün dünyada e, devlet canım, kendisine baş kaldıran teröristleri tabi ki cezalandırır diyor. Kimse Suriye devletine terörist muamelesi yapmıyor. Devlet devlet olduğu için her türlü zulmü, işkenceyi, bombalamayı, saldırmayı gayet rahat yapıyor. Milyonlarca insanı yok edebiliyor. Ama üç kişiyi, beş kişiyi nasılsa öldüren kimse, terörist ilan edildiği halde bu tür devletlere herhangi bir söz söylenmiyor. Yüzlerce senedir vatanları olan e, Filistin topraklarını hileyle yer yer mücadeleyle e, işgal edip ele geçiren İsrail, terörist bir devlet olmuyor, kendi vatanlarını yeniden e, ele geçirmek için mücadele eden Filistinli mücahitler terörist oluyor. İşin kötüsü, ee, İsrail'e karşı bir dakika diye e, tavır alan e, ve İsrail'le düşman olduğu kabul edilen e, yöneticiler Filistinli Müslümanları terörist kabul ederek İsrail istediğinde onları geri teslim ediyorlar. İsrail'lere. Yine Doğu Türkistan'dan nasılsa Türkiye'ye iltica etmiş insanları Çinliler geri istediklerinde alın ne yaparsanız yapın diye verebiliyorlar. Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili de aynı. Özbekistan'dan, Kazakistan'dan nasılsa bir Müslüman orada hapse girmemek için ülkeye geldiğinde e, ya burada Rus ajanları tarafından rahatlıkla öldürülebiliyor veya devlet resmi yollarla istiyor ve devlet de Türkiye'de onları her türlü zulme e, muhatap olmak üzere rahatlıkla verebiliyor. Çünkü onlar terörist oluyor. Dün devletin emrinde bir e, vaiz olan diyanet görevlisi Fethullah Gülen hoca efendiydi. E, e, hasretinden yanılıyordu. Ve e, yanınıyordu. Ve e, ne istenirse verilebiliyordu. On yıl devlete e, katkıda bulundu. Koalisyon ortağı oldu. Beraber yönettiler ülkeyi. Sonra sonra e, çünkü Hoca Efendi e, terör örgütü başı oldu. Eğer ne kadar rolü vardır e, devrim konusunda e, o ayrı bir konu. Darbe konusunda ne kadar rolü var onu ayrı tutalım. Ama nasılsa çocuğunu onların okullarında okutan veya nasılsa onlara e, devletin de sahip çıktığı zaman zekat veren, yardım eden e, kişiler terör, terörist oldular. E, ve e, çoluğu çocuğu, ailesi vesairesi e, bu lekeyle hep yaşamaya mecbur kaldılar. E, e, yani yarın halk da öyle düşünüyor. Bugün bizim sevdiğimiz, yardım ettiğimiz veya ilişkide olduğumuz cemaat, yarın devlet tarafından benzer şekilde terörist ilan edilirse, e, bizim durumumuz ne olacak? Öyleyse, öyleyse cemaatlere e, mesafeli olalım. E, yarın bakarsın ki benzer şekilde onlar da terörist verir. Olmuyor mu zaten? Söz gelimi... Ee, Alp aslan kuytullar, e bu hanzalalar, dün daha nice medrese hocaları, ilimle dinle uğraşan insanlar, devlete biraz muhalefet yaptı diye, e, onların yanlışlarını e, vurguladı diye, e, çok rahat terörist ilan edilebiliyor e, veya e, çok rahat işit taraftarı efendim e, teröristlere e, Yardım ve yatakçılık yapma iddiasıyla ne yapılabiliyor? itibarsızlaştırılabiliyor. Nedir bu terör, nedir bu terörizm? Arkadaşlar eğer sivil halka zarar vermekse terör, bunu Allah'ın dinini yaşamayan e, devletler en çok insanların e, e, zararına ne yaparlar? E, yönelirler. Dünyasına ve ahiretine terörist denilen insanlar ne kadar zarar verebilir? Bir de devlet kendi kurumlarıyla, imkanlarıyla ne kadar zarar verebilir? Devletin koyduğu kurallara karşı çıkmak terörist olmak demekse, Allah'ın koyduğu kurallara karşı çıkmak ya nedir? Devlete iman ediyorsa insan, en büyük ilah olarak devleti kabul ediyorsa onun koyduğu kurallara karşı çıkana istediği kadar kızsın, düşman olsun. Peki Allah'a iman ediyor ve ona teslim oluyorsa, ondan başka ilah kabul etmiyorsa, onun koyduğu kanunlara ve kurallara karşı çıkan insanları nasıl dost kabul edebilir? Esas terörist kimdir? Kur'an fesat tabiriyle bunları kullanıyor. Kimlere müfsit diyor, kimlere terörist diyor? İman edenlere mi, etmeyenlere mi? Allah'ın koyduğu kuralları kabul edenlere mi, etmeyenlere mi? Tabi müfsitler, biz ıslahatçıyız derler, Kur'an da öyle diyor. Yani biz teröristiz demez kimse. Onlar da öyle demiyor. Tam tersine, karşısındaki e, salih amel işleyen müminlere aynı sıfatı yakıştırmaya çalışıyor. Evet, demek ki e, devletlerin tanımlamasına göre Filistinliler e, terörist halk ama İsrail gayet doğal e, bir devlet. E, ve e, batı dünyası e, işine geldiği zaman herhangi bir kimseyi çok rahat terörist ilan edebilir. Devletleri terörist ilan edebilir. Medya onların elinde. İşine geldiği zamanda en büyük teröristleri özgürlük savaşçısı ilan eder. Abdullah Öze olan Batı'ya göre e, terörist midir? Veya PKK terörist midir? Ama kimlerin için teröristtir? Ama Batı'ya göre de Kötü insan lazımdır, terörist lazımdır. Niçin? Başka türlü film çevrilmez ki? İlle kötü adam olacak. E, hem de o gözde büyütülecek, dünyayı neredeyse ele geçirecek. Kahraman da onları yendiği müddetçe büyük kahraman olacak. Dünyada hep böyle bir film çevriliyor. Dolayısıyla e, e, öteki yani terörist e, lazım. Türkiye için de maalesef öyle. Yani terör örgütüyle ben bildim bileli 30 senedir savaş yapılır. Ee, ama bir türlü netice alınmaz. Alınmak istenmez aslında. Lazımdır onlar. Ee, öcüden korkutmak lazım ki devlet kendisine ne yapsın? insanları çekebilsin. Öcü geliyor desin kucağını açsın vatandaşa. Bir zamanlar komünizm vardı. O gitti. Şimdi de terörizm var. Onu besleyenlerin kimler olup olmadığını, halkın nasıl kandırılıp kandırılmadığını bütün dünyada oynanan oyunları da, ülkede oynanan oyunları da biraz değerlendirmek gerekiyor. Evet. Evet, dediğimiz gibi en büyük terörizm aslında devletle alakalıdır. ve onlar dünyayı kana boyayabilirler. Bakın 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü. Rusya'da komünizm gelecek diye 17 milyon insan öldürüldü. Irak'ta ne yapmıştı Iraklılar? Ta Amerika Binlerce kilometre mesafeden geldi. Orada 1 milyonun in üzerinde insanları öldürdü, yetmiyor. Ebu Gureyp hapishanelerinde ne işkenceler, ne terör uygulamaları oldu. E, Afganistan'daki e, kamplardan getirdikleri insanları e, Guantanamo'da ne tür zulümlere muhatap kıldıklarını görüyoruz. Bütün bunlar terör eylemi olmamış oluyor. E, ve. E, sadece bir bireysel olarak bazılarına çatılıyor. Sevgili kardeşler, Amerika'yı ve temsil ettiği değersizliği putlaştıranlar bilsinler ki artık bu sanal süper güç, üvey kardeşi Sovyet sosyalizmi gibi tarihin çöplüğüne atılmanın eşiğine gelmiştir. Hasta gören insanlar çok iyi görüyor ki can çekiştirmektedir. 21. yüzyıl Yeni bir dünyaya inşallah gebedir. Gönül istiyor ki bu boşluğu İslam doldursun ve her şeye rağmen inşallah istikbal İslam'ın olsun. Yükselme ve egemenlik sürelerini dolduran uluslar ahlaki dejenerasyona uğrayınca Allah'ın cezasını hak ederler. Ya tamamen helak edilirler, tarih sahnesinden silinirler veya egemenliklerini kaybederler. Bu kesindir. Araf suresi 135'e, 185'e, Yunus suresi 11, Hud suresi 104. ayetlere bakabiliriz. Bundan başka bir ayeti söyleyeyim. Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanun gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün der. Ali İmran Suresi 137. Ayet. Egemenlik yönetim küfürle devam edebilse bile zulümle kesinlikle devam etmez, edemez. Tarih bu gerçeğin her asırdaki şahididir. 1990'larda Afganistan işgali ve oradaki zulümlerden hemen sonra Sovyetler Birliği yıkılıvermişti. Şimdi zulmü globalleştirip bütün dünyaya yayarak Amerika, intihar ipini kendi boğazına geçirmekte. Meşhur sözdür, bilirsiniz, eceli gelen it, cami duvarına siyer derler. Sadece Amerika değil, çöküş sürecine giren, onun başını çektiği zalim ve sömürücü dünya görüşü olan kapitalizmin de çanları çalıyor. Bütün beşeri düzenler aslında iflas ediyor. Zulümle çok uzun süre payidar kalmış, tek bir devlet gösterilemez mülkün temeli adalettir. Binanın temeli yıkılınca binada kendiliğinden göçecektir. Bu ilahi bir yasadır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek demek olan adalet değil de zulüm ve sömürü bir yönetimde esas olunca her türlü e, problemler ilahi bir uyarı olarak yaklaşan feci sonu haber verir aslında. Evet e, günlük 4 milyar dolar borç ödemek zorunda kalan 4 milyar dolar günlük e, dış borç ödemek zorunda olan Amerika köleleştirdiği mazlumların kanıyla besleniyor. Petrol şeyhlerinin ve Müslümanları ABD adına yöneten zalim tağutların e, Amerikan bankalarındaki petro dolarları ve şahsi hesapları bu hastanın iskeletine kan depolamış ölüm sürecini geciktirmiş olsa da bu durum hastanın canlanmasına yetmeyecek hastaya kan verenler de hastadan kaptıkları mikropla aynı akıbete uğrayacaktır. Petrol gelirlerini halkının refahı için değil de ABD bankalarına yatıran petrol milyarderlerinin durumu nedir diye düşünüyorsak başta Suudi Amerika denilen Suudi Arabistan ki Yemen'e ne tür zulümler yapıyor arkasındaki Amerika'nın desteğiyle biliyoruz. Ve e, onun gibi diğer e, petrol ülkeleri e, neler kaybettiler bu durumlarda, neler kazandılar bir sorun. Tabi ahirette kaybedecekleri yanında bu dünyadaki kayıpları aslında hiç de önemli değil diyebiliriz. Ama e, hepimiz e, içimizden gelen sesle haykırıyoruz ki, yaşasın zalimler için dünyada zillet ve ıstırap ahirette de cehennem. Evet sevgili kardeşler gerçekten çöküş başlamıştır ama bu devrilmenin acısı müthiş olacaktır. Sarı yeleklileri kısa süre önce Fransa'da otomobilleri yakarak kıyam provaları yapan ezilmiş varoş gençliğini hatırlayalım. Köleleştirilen zencilerin ayaklandığı ...ve kendilerine yapılan zulüm ve sömürünün hesabını sorduğu günleri görür gibi oluyoruz. Azgınların sonu dünyada da çok kötü olacak, bu kesin. Ama o azgınların izini takip edenler de onların akıbetlerine uğrayabilir. Bu da bir uyarı. Hırsız Batı ve vahşi Amerika artık sömürecek yeni Afrikalar, ...kana emilecek zenci ve kızıl deriler bulamadığı için tatlı rüyaları kabusa dönüyor... Başkasının kanıyla ancak bu kadar yaşanır. Batı çıkış yolu olmayan bir labirent içinde, şaşırmış vaziyette, strateji üretme kabızlığı yaşıyor. Dünyayı saran gürültü ve pis kokunun sebebi bu. Zaten rüyalar çabuk biter ve her rüya bir uykunun göstergesidir. Amerikan rüyası da sona eriyor. Ama anlaşılan o ki, Amerika'yı ve oradan da dünyayı yönetmeye kalkanlar rüyanın bitmesinden hoşlanmıyor bir anlık uyanmayla sona eren o tatlı rüyanın devamını görmek umuduyla, kendileri uymaya ve halkları da bilgisayarlarla, oyunlarla, filmlerle uyutmaya devam edeceği benziyor. Kralın çıplak olduğunu fark edenler de kendi çıplaklıkları ortaya çıkmasın diye bunu dillendirmiyor. İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çal, imaj, kandırma, vitrin, reklam tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan, İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için, İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman kesiliyor. Müslümanların da önemli bir kesimi, Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu artamda teknik imkanlarla donanın, donanan, Devleşen, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor. Kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde ya da Amerika'yı Avrupa'yı dost kabul edenlerin yanında yer alıyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans, Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Evet, biz adımızdan emin olduğumuz gibi biliyoruz ki, beşer ürünü tağuti yönetimlerin ömrü uzun sürmez. Hiçbir ümmetin topluluğun varlığı ebedi olmaz. Çok kısa bir zaman içinde, Sovyat blokunun, blokunun çöklüğü e, hızla... E, çöp kutusuna gittiği gibi insanlık, liberal demokrasinin de leşini tarih çöplüğüne atacak. Bu kesin de sonra ne olacak? İşte orası bizim için problem. Daha kendi ülkemizde, kendi hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza İslam'ı anlatamayan bizler batıya nasıl anlatmış olacağız ve onların e, e, arayışlarını nasıl İslam'a doğru yönlendireceğiz? Demek istiyorum ki Müslüman olarak dünyadaki olay, olayları Müslümanca tahlil etmek ve e, Kur'an'ın vaat ettiği Müslümanlara yönelik e, sünnetullahı e, öne çıkartıp e, insanlara e, örneklik e, teşkil ederek İslam'ı bir devlet nizamı olarak, bir ahlak e, biçimi olarak, bir yaşayış tarzı olarak anlatmamız ve e, onun güzelliğini yaşayarak göstermemiz gerekiyor. Biz ise birbirlerimizle uğraşıyoruz. E, kavga edecek e, İslam düşmanları dururken e, birbirimizi buluyoruz. Veya gündelik işlerle e, e, aynen e, dünyevileşmiş kafirler gibi vaktimizi heba ediyoruz. E, bir Müslüman nasıl olur da ben anlayamıyorum. Ee, hem de haftada belki birkaç defa dizi filmlerle vakit ayırabilir. Efendim e, ne bileyim e, vaktini boşa geçirebilir. Hatta 8 saat, 9 saat nasıl uyuyabilir? Kafirler e, onca gayret sarf ederken, dünyayı fesada uğratmak için e, çokça çalışıp gayret gösterirken bizler nasıl böyle e, işi rolantıya bırakabiliriz. E, Allah yolunda çaba göstermek olan cihadı terk edebiliriz. Emri bil marufu ihmal edebiliriz. Örnek yaşayışı, güzel ahlakı önemsemeyebiliriz. E, böyle yaparsak, dünyamız da zelil olabilir. Ahiretimiz de e, e, gerçekten e, e, hesabımız zor olacak şekilde ağır olabilir. O yüzden e, Ramazan yaklaşıyor. Biraz daha kendimize gelelim. Dostumuzu, düşmanımızı iyi bilelim. E, o söz verdiğimiz güzel insan olma zamanının gelip geçtiğini, e, ne kadar daha ömrümüzün olup olmadığını bilmediğimizi tekrar düşünüp ona göre davranalım. Ela inne senel kelam ve ebla'un nizam kelamullahil malikul azizil alim kema kallellahu tebaraka ve teala til kelam ve iza kurel qur'an festemi'u la ve ensitu la'allekum turhamun auzu billahi mineş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inned din indellahi'l islam